Alhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Muhammed Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu Arkadaşlar dersimizin inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci bölümüne Deccal şu an yaşıyor mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında deccal var mıydı? Buna bakalım, e, buna cevap vermeden önce, yani Hayset ve Selam zamanında Deccal var mıydı? Buna cevap vermeden önce İbni Seyyad'ı tanımak gerekir. O Deccal miydi yoksa Deccal'dan başka birisi miydi? Bu konuyu eğer burada biz cevaplamadan geçersek, yani bu konuyu burada işlemezsek, yarın sahihlerimizi eline alan bir kardeşimiz, ee, belki farklı bir şeye sahip olabilir veyahut e, yanlış bir inanç e, taşıyabilir veya Deccal ile ilgili kafası karışabilir. Dolayısıyla İbni Seyyad'ı tanımak gerekir. O Deccal mıdır yoksa başka birisi midir? Eğer Deccal İbni Seyyad değilse o zaman Deccal ahir zamanda ortaya çıkmadan önce yaşıyor mu yoksa yaşamıyor mu? Yani şu an hala varlığı devam ediyor mu onun? Var da saklanıyor mu tabiri caizse ya da henüz çıkmadı mı ya da Hz. Muhammed zamanında kendisi var mıydı? İbn Sıyât kimdir? İsmi Safi'dir. Veya Abdullah İbn Sıyât veya Said'dir. Bununla ilgili Fethul Bari'de geçiyor. Yine Bedrüddin Ayni e, kitabı Buhari'de geçiyor. İbn Kesir En Nihaye ve Fiten vel melahim'de geçiyor. Nevevi Müslim'in şerhinde e, ve birçok yerde geçmekte. Yani ismi Abdullah İbn Sayyad veya Sait'tir. Medine'nin Yahudilerindendi. İbn Sayyad Medine'nin Yahudilerindendi. Ensar'dan olduğu da söylenmiştir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Medine'ye geldiğinde Yaşı küçüktü. Yani Ayeset meselen Mekke'den Medine'ye geldiği zaman İbn Seyyad'ın yaşı küçüktü. İbn Kesir rahimallah bildirdiğine göre o Müslüman olmuştur. Oğlu Umare de tabiinin büyüklerindendir. İmam Malik rahimallah ve başkaları Umare'den hadis rivayet etmişlerdir. İmam Zahabi Tecrid-i Esme-i Sahabe'de onun biyografisini şöyle vermiştir. İbn Şahin ondan şöyle bahsetmektedir. Kimdir İbni Şahin? Vaiz ve müfessir, hadis hafızlarından ve büyük alimlerden birisi. Çok sayıda eseri var. Bunların çoğu tefsir ve tarih konularıdır. Hicri 385 yılında vefat etmiştir. Zehebi İbni Şahin kastediyor ve diyor ki ondan şöyle bahsetmektedir i̇bn Said'in babası Yahudidir. Doğarken şaşı ve sünnetli olarak doğmuştur. Yani kim? Bu İbn-i Sayyad dediğimiz. Doğarken şaşı ve sünnetli olarak doğmuştur. Kendisine Deccal denilmiştir. Sonra Müslüman olmuştur. Tabiindendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüştür diyor. Zehebi tecrid Esma-i Sahabe'de bunu söylüyor. İbn Hacır rahimehullahise rahimehullah ise el İsabede Zeheb'in bu sözünü naklettikten sonra şöyle diyor. Oğlu Umare, Said bin Müseyyeb'in arkadaşlarından hayırlı bir Müslümandır. İmamı Malik ve başkaları ondan hadis rivayet etmişlerdir. Devamında İbn Sayyad ile ilgili hadisleri verdikten sonra şöyle diyor. Kısaca İbn Sayyad'ın sahabe olduğu söylenemez. Çünkü eğer o deccal ise kesinlikle sahabe olamaz. Zira kafir olarak ölecektir. Eğer deccal başka biri ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile görüştüğü zaman Müslüman değildi. Dikkat edin biliyorsunuz ne dedik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde e, i̇bn Sayyad çok küçüktü. Sonra Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam etti edinceye kadar o Müslüman olmadı. Ancak Allah Resulü ve Vesselam vefat edinceye kadar Müslüman olmayıp sonra Müslüman olduysa o zaman onu sahabe kabul etmeyiz. Ancak o tabiinden olur. Çünkü Resulü Aleyhisselatü Sellem zamanında kafirdi. Ancak bu e, İmam-ı göre ve İbn Kesir'e göre yani onun Müslüman olduğunu söylüyorlar. Ancak bu kesin değil. İbn Hacı Rahim Allah diyor ki e, onun oğlu Umare var. Diğer e, Alimlerimiz de bunu söylediler, dediler ki İmam Zeheb-i i̇bn Kesir, oğlu Umare gerçekten tabiinden ve sika, güvenilir ve muttaki birisiydi. Dolayısıyla e, Said bin Müseyyeb'in arkadaşlarından hayırlı bir Müslüman olduğu İmam Malik ve başkaları ondan hadis rivayet ettiğini söylemişlerdir. Devamında İbni Sayyad'la ilgili hadisleri verdikten sonra şöyle diyor İbni Hacer. Kısaca İbni Sayyad'ın sahabe olduğu söylenemez çünkü eğer o deccal ise kesinlikle sahabe olamaz. Zira kafir olarak ölecektir. Eğer deccal başka birisi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile görüştüğü zaman Müslüman değildi. Ama eğer daha sonra Müslüman olmuşsa Zehebi rahimu, Rahimahullah'ın dediği gibi tabiinden sayılır. Yine i̇bn Hacer, Tehzib-ül Tehzib'de Sayyad'ın oğlu Umar'dan bahsederken şöyle diyor. Umar bin Abdullah bin Sayyad Ensari Ebu Eyyub Medeni Şu kişilerden rivayette bulunmuştur. Kim? i̇bn Sayyad'ın oğlu Umare. Kimlerden rivayette bulunmuş? Cabir bin Abdullah, Said bin Musayyad, Ata bin Yasar, Kendisinden rivayet edenler, bir de ondan rivayet edenler var. Dahak bin Osman Huzami, Malik bin Enes ve diğerleri i̇bn Ma'in ve Nese'i. O sikadır demişlerdir. Ebu Hatim hadisi sağlamdır demiştir. İbn-i Sad sikadır, hadisi azdır demiştir. Malik bin Enes ise üstünlükte onun önüne, önüne kimseyi geçirmezdi. Evet, İbn-i hallerinden bahsedelim. Niçin böyle bir tartışma konusu var? Niçin Müslüman mı değil mi şüpheli? Onu da nakledeceğimiz hadislerde bu anlaşılacak inşallah. İbn-i decal deccal idi. Çeşitli kehanetlerde bulunuyordu. Kehanetleri bazen doğru çıkardı bazen yanlış. İnsanlar arasında adı duyuldu, ve deccal olduğu söylenmeye başlandı. İbn Seyyid'in insanlar arasında deccal olduğu yayılınca Resulullah Aleyhissalatu vesselam onun iç yüzünü bilmek istedi. İbn Seyyid onun farkına varmasın diye gizlice onun yanına gidiyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ondan bir şeyler duymayı umuyordu ona gerçeği ortaya çıkaracak bazı sorular yöneltiyordu. İbni Omar radıyallahu anh gelen hadiste şöyle geçmekte. Omar, Resulullah aleyhisselatü ve ve sahabeden bir grup ile beraber İbni Sayyad'ın yanına gitmişlerdi. Kimle beraber? Omar radıyallahu anh ve bazı sahabeler, Resulullah birlikte aleyhisselatü ve sellem İbni Sayyad'ın yanına gidiyorlar. İbni Sayyad'ı Ensardan Beni Megale oğullarını taştan yapılmış kalesinin yanında çocuklarla oynarken buldular. Yani kendisi de henüz bir çocuk. İbni ayat henüz buluğ çağına ermeye başlamıştı. Yani buluğuna yeni girmiş birisiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kendisini fark etmeden eliyle ona vurdu. Sonra şöyle dedi. Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun? İbn-i Sayyad, Resulullah ve Vesselam'a baktı ve senin ümmilerin nebisi olduğuna şehadet ederim dedi. Dikkat ediyor musunuz cevaba? Allah Resulü Vesselam, benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun diye ona sordu. İbn-i senin ümmilerin nebisi olduğuna şahitlik ederim dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun, onun bu cevabı üzerine onu reddetti. Ve şöyle dedi. Ben Allah'a ve onun enbiyalarına inanırım dedi. Sonra İbn-i da ne görüyorsun diye sordu. İbn-i bana doğru haber de yalan haber de gelir dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Öyleyse sana iş çok karıştırılmış dedi. Sonra ben gönlümde senin için bir şey tuttum. Hadi onu bil dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Dedi ki ne görüyorsun? O dedi ki bana dedi doğru da yalan da haber gelir dedi. Aleyhisselatü Vesselam ona cevap dedi ki sana o zaman iş karıştırılmıştır. Hani biliyorsunuz bu ee, müneccimler, büyücüler, cinlerden haber alanlar, onların da durumu böyle karışıktır. Hani Allah ve Vesselam diyor ki, e, şeytanlar yani cinler insanlara haberler taşırlar, yüz haber getirirler ancak yüzün doksan dokuzu yalandır. İbn-i da diyor ki, bana doğru da yalan da haber gelir. Aleyhisselatü Vesselam ona cevaben diyor ki, o zaman sana iş karıştırılmış. Peki ne görüyorsun diye soruyor. Ne görüyorsun diye soruyor. Ee, ben gönlümde bir şey tuttum ee, Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ben gönlümde bir şey tuttum ee, deyince, onu bil deyince İbn-i diyor ki gönlündeki o şey duhtur. Duhtur. Dur. Ya da aslında Türkçe duh diye geçiyor. Duh. Aslında Arapçada duhtur diyor. Duhtur diye cevap veriyor İbn-i Bunun üzerine Rasul Aleyhisselatü Vesselam sus, yıkıl git. Haddini aşma dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam, Beni bırak da şunun boynunu vurayım dedi. Ömer <gülüyor> radıyallahu anh, Hazır her an boynu vurmaya gerçekten, Bu haberler çok e, işitiyoruz. Diyor ki, Beni bırak ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Yani bana müsaade et, Ben onun boynunu vurayım. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ona dedi ki amara Eğer o Eğer o deccal ise, sen onu öldürmeye muhtelir değilsin. Lütfen dikkat ediniz. İbn-i Sayyad, deccal midir, değil midir? Aysel-i onun boynunu vurmak isteyince, Omar radıyallahu anh diyor ki, eğer o deccal ise, sen onu öldürmeye muhtelir değilsin. Eğer deccal değilse, onu öldürmek de, onu öldürmekte senin için hiçbir hayır yoktur dedi. Ve bu hadis Buhari'de geçmektedir arkadaşlar. Buhari'nin sahîninde geçmekte cenâiz babu ize esleme sabi fi mathal yusallâ aleyhi ve yurat ala sabi İslam babında geçiyor. Yani işte onun üzerine namaz kılınması veya çocuğun ee, yani e, müslüman olursa ve bu hal üzere ölürse babi, babında geçiyor Buhari'nin dikkat ediniz diyor ki eğer o deccalsa sen onu öldürmeye güç yetiremezsin çünkü Allah azze ve celle'nin ona tanıdığı bir mühlet var anlamında eğer deccal değilse senin onu öldürmende hiçbir hayır yoktur başka bir rivayette ise şöyledir Resulullah aleyhissalatü vesselam İbn-i da ne görüyorsun? dedi. İbn-i Sayyad, ben su üzerinde bir taht görüyorum dedi. Su üzerinde bir taht görüyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sen deniz üzerindeki iblisin tahtını görüyorsun. Başka ne görüyorsun? dedi. İbn-i Sayyad, ben iki doğru söyleyeni ve bir yalan söyleyeni veya İki yalan söyleyeni ve bir doğru söyleyeni görüyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun işi kendisine karıştırılmıştır. Onu terk ediniz buyurdu. Bu hadiste Muslim'in fiten ve eşratü sa'ah babu zikri yani İbni Seyyad yani İbni Seyyad babında geçiyor. Fitneler ve eşrat e, kıyamet e, alametleri bahsinde geçmekte Müslim'de Aişe versalem ona soruyor ne görüyorsun diyor ki ben suyun üzerindeki e, suyun üzerinde ben bir taht görüyorum. Aişe mesela diyor ki o senin gördüğün şeytanın tahtıdır. Başka ne görüyorsun dediğinde iki doğru söyleyen ve bir yalancı veyahut iki yalancı bir doğru söyleyen ikisi birbirine çok zıt. Aişe versalem diyor ki onun işi kendisine karıştırılmış. Yani doğru bilgi alamamış. Onu terk ediniz buyuruyor. Yine İbn Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam daha sonra bir kere de Ubey bin Ka'b Ensarî radıyallahu anh ile beraber İbn Siyyad'ın bulunduğu hurmalığa gitmişti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu gafil avlamak ve İbn Siyyad kendilerini görmek sizin onu özel hallerini görüp ondan bir şeyler işitmek istiyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu kadife örtüsü içinde yan yatmış bir halde gördü hırka içinde genz, genzinden gelen bir hırıltı vardı tam bu sırada i̇bn Sayyad'ın annesi bir hurma ağacının arkasına gizlenmiş bulunan Resulullah Aleyhisselatü ve gördü ve i̇bn Sayyad'a ya Safi hani dedik ki onun ismi Safidir i̇bn Sayyad, Safi dedik İbn Sa'd, yani onun şeylerini, isimlerini verdik Aleyhisselatü Vesselam, dikkat ediniz, onda bir farklılık olduğunu biliyor, tabiri caizse onda bir şeytanlık olduğunu biliyor. Dolayısıyla gizliden gizliye onun hallerini e, görmek istiyor, onun haliyle ilgili bir malumat olmak istiyor. Çünkü Yüce Rabbimiz ona vahyetmemişti, o deccal midir değil midir. Eğer vahyetmiş olsaydı, Ömer radıyallahu anh'e, Eğer o deccalse. Demezdi. Ne derdi? O deccaldır veya değillerdi. Ve devamında gelecek olan nakillerde de bu ortadadır. Aleyhisselatü Vesselam yine İbnü i Ömer rivayet ettiği bu hadiste Ubey i Kabe'l Ensari ile beraber hurmalıkta onu gizli gizli hurma ağaçlarının arkasından gözlüyor. Ancak kadife bir örtünün içerisinde genzinden gelen bir hırıltıyla e hırıltı içerisinde o örtü içerisinde hırıltı var kendisinde. Annesi Resulullah'ı görünce aleyhissalatü vesselam diyor ki ya safi oğluna sesleniyor. İşte bak Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. İbn-i Sayyad suratle sıçrayıp ayağa kalktı. Bunu, bunu duyunca hemen ayağa kalktı. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam yanında bulunanlara dedi ki şu kadın oğlunu o halde bırakmış olsaydı ne olduğu açığa çıkardı. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu kadın eğer oğlunu haberdar etmemiş olsaydı ne olduğu açığa çıkardı. Yani Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Sayyadın gizli halini açığa çıkarmak istiyordu. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği ve ashabın şahit olduğu İbni Sayyad'ın halinde bir, bir bir şeytanlık var ancak ancak bir gizem de var. Yani netleşmemiş, böyle nas nas ile ortaya çıkartılmamış, apaçık bir şekilde ortaya çıkartılmış bir hali yok. Hadis Buhari'de geçiyor. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam beni İbn-i annesine gönderdi. Ve, dikkat ediniz, Ebu Zer diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, beni İbn-i annesine gönderdi. Ve, onu kaç ay hamile taşıdığını sor dedi. Ben, annesine gittim ve sordum. Yani annesine soruyor Ebuzer Zer, diyor ki, sen, Eyisiyyap karnımda kaç ay taşıdın veya ne kadar taşıdın? Annesi diyor ki ben onu karnımda 12 ay taşıdım. 12 ay taşıdım. Bunu gelip Ebu Zer radıyallahu anh, haber veriyor Aişe sellem. Bunun üzerine Resulullah sellemünaleyh ve sellem Ebu Zer'e diyor ki git doğduğunda nasıl ağladığını sor. O doğduğunda nasıl ağlıyordu? Ebu Zer diyor ki ben tekrar gittim annesine sordum. O dedi ki bir aylık çocuk gibi ağlıyordu. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i ben içimden senin için bir şey tuttum. Hadi onu bil dedi. İbn-i boz burun ve duman tuttun dedi. Boz burun ve duman tuttun dedi. Duman demek istedi fakat başaramadı. Duh, duh dedi. Az önce dedik ya, duh dedi. Ne görüyorsun dediğinde Aleyhisselatü Vesselam, duh görüyorum dedi. Duh, duh dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İbn-i hakikatını hakikatini öğrenmek için onu duhan ile yani duman ile imtihan etmek istemişti. Buradaki dumandan kasıt şu ayettir. Duhan suresi 10. ayet şöyle buyuruyor orada. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينَ Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Müsmet'te İbn Umar radıyallahu anh rivayeti şu şekildedir. Ben içimden senin için bir şey tuttum dedi. Göğün açıp bir duman çıkaracağı gün ayetini tuttu. İbni Kesir diyor ki, Muhakkak ki İbni Sayyad, cinlerin diliyle kahinlik yapıyordu. Cinler ibareleri kesik kesik konuşurlar. Bu yüzden duh, yani duman demek istedi. İşte o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, onun ne olduğunu ve bunun şeytanca bir iş olduğunu anladı ve ona sus yıkıl git haddini aşma dedi İbni Kesir tefsirinde 7. cilt 234. E, sayfada böyle geçmekte. Şimdi yani ne demek bu arkadaşlar? E, demin dedik ya e, İbni Sayyad'ın, İbni Sayyad cinlerden haber aldığı için e, o bazen ona haberler karıştırılıyor. Yani cinler onunla da oynuyor. Çünkü cinler haber ulaştırdığı kimselerle oynarlar. Ee, ona doğruyla beraber yalan haber veriyorlar. Ya da yalanla beraber bazı doğrular söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondaki gizemi bildiği için işte onun annesine sorduruyor diyor ki, bunu ne kadar karnında taşıdın diyor ki 12 ay. Annesi de Yahudi, kendisi de Yahudi. Ee, peki diyor nasıl ağladı doğduğunda bir aylık çocuk gibi ağladı diyor. Allah Azze ve Celle, içinden bir ayet tutuyor. Tabiri caizse zihninde bir şey tutuyor. O da şu firta isteme ubidu khani muvvin. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Ayet ve bu ayeti zihninde tutuyor ki İbn Sâyat bunu bilecek mi? Aleyhisselatü Vesselam bunu ona sorunca senin için bir şey tuttum diyor içimde. Nedir bil bakalım. O da diyor ki duh, duhtur. Yani duh, duhtur. Duh ne? Yani duhhan. Arapça duhhan yani duman demek istedi. Ancak niçin duh dedi devamını getirmedi? E, i̇bn Kesir Rahim Allah diyor ki çünkü diyor cinler kesik kesik konuşurlar. Yani duh der. Duh, han demek için biraz geçer. vehut e, veyahut Duhhan'ı tamamlamaya muktedir olamadı. Zaten Aleyhisselatü Vesselam onun şeytanca bir iş yaptığını bilince hemen ona dedi ki sus ve benim önümden yıkıl git. Sus ve benim önümden yıkıl git dedi. Dolayısıyla Duh Duh deyip durdu Duhhan diyemedi. İşte bahsettiğimiz İbni Sayyâh böyle bir kimsedir. Deccal bahsini iyi anlamak için İbn-i tanınmasında sayıda var. Ölümü nasıldır? Ölümünü de değinelim. Cabir radıyallahu şöyle diyor. İbn-i Sayyad'ı Harre olayında kaybettik bulamadık. Dikkat edin. Bu çok önemli aslında. Yani bu söz sahihse bu söz sahihse ki oh, olmadığını söyleyeceğiz. Ee, kaybolmuştur diyor çünkü. Cabiracan. Yani kaybolmuş. Aynı nasıl bu şeylerin beklediği bir mihdeleri var. Samarra'da bir mahzene girdi ve orada bin senedir onu bekliyorlar. Hatta bazen o mahzenin kapısına bir at götürürler. Her gün çileli bir bekleyiş vardır. <gülüyor> onu da inşallah yeri geldiğinde e, üzerinde duracağız. E, burada Harre olayında onu kaybettik. Bu Harre olayında da Medine biliyorsunuz masara altında kalmıştı ve orada sahabelerden birçoğu e, öldürülmüştü. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara rahmet etsin. E, o olayda onu kaybettik diyor. Bu da Ebu Davud'a geçiyor. Ancak İbn Hacer rahmaullah bu sözün doğru olduğunu belirttikten sonra e, onun Medine'de öldüğü Yüzünün açılıp cenaze namazının kılındığı sözünün ise yanlış olduğunu savunuyor i̇bn Hacer Fethul Bari'de. Yani onun ölümüyle ilgili bir karışıklık var. Yani diyor ki o, o kayboldu olayı sözü yani az önce Cabir Radyalan'tan gelen Harri olayında onu kaybettik. Diyor ki onun Medine'de öldüğü sözü doğrudur diyor i̇bn Hacer. Çünkü yüzünü yüzünü açmışlar, yani onun kimliğini tespit etmişler ve cenaze namazı da kılınmış. Ancak e, burada onu bulamadık da ne demek diyor. Yani onu bulamadık demek onu kaybettik sözünün sahih olmadığını söylüyor. İbn-i ahir zamanda gelecek olan büyük deccal midir? İşte esas konumuzun can damarı bu. İbn-i durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onu imtihan etmesi ve bütün bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Sayyad'ın durumu hakkında tereddüt ettiğini gösteriyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam İbni Sayyad'la ilgili kesin bir malumatı yoktu az önce söylediğimiz gibi. Çünkü kendisine ne onun ne de başkasının deccal olduğuna dair bir vahiy gelmemişti. Ama radıyallahu anh onun deccal olduğuna dair Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın yanında yemin etmesine karşılık Resulullah ve vesselam bunu reddetmemişti. Buna da dikkat edeceğiz. Ama radıyallahu anh onun deccal olduğuna yemin ediyor. Hatta Resulullah ve vesselam'ın yanında yemin ediyor. Ancak Resulullah aleyhisselatü vesselam Radıyallahu anhim bu yemini üzere itiraz etmiyor. Eğer bu hata olsaydı biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem batıl veya yanlış olan bir şey karşısında sessiz kalmaz. Bazı sahabelerde onun bazı sahabelerde Umar radıyallahu anh ile aynı görüşteydiler. Cabir İbni Umar ve Ebu Zer'den Ebu Zer'de Umar radıyallahu anh gibi onun deccal olduğuna yemin etmişlerdir. Kim? Cabir ve İbni Hamar, Ebu Zer bunlar yemin ediyorlar. Diyorlar ki İbni Sayyad deccaldir. Ve yemin ediyorlar. Allah'u Ekber. Tabi'inden olan Muhammed bin Munkadir şöyle diyor. Rahimahullah. Ben Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhüm, İbni Sayyad'ın deccal olduğuna dair yemin ettiğini gördüm. Ve ona bu konuda Allah'a yemin mi ediyorsun dedim. Cabir, ben Ömer'i bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yemin ederken işittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bir şey söylemedi dedi. Yani onlar diyorlar ki Ömer yemin ettiyse biz de ederiz. Resulullah Vesselam Bunda bir yanlış olsaydı mutlaka itiraz ederdi. O itiraz etmediği için biz de yemin ederiz diyorlar. Bu Buhari'de geçiyor ve Müslim'de geçiyor bu hadis. Nafi Rahimullah şöyle, şöyle demiştir. İbnü Ömer şöyle diyordu. Vallahi İbni Sayyad'ın deccal olduğunda bir şüphem yok. Vallahi İbni Sayyad'ın, kim söylüyor bunu? İbnü Ömer radıyallahu anh. Vallahi İbn-i Sayyad'ın deccal olduğunda bir şüphem yok diyor. Niçin geldik biz buraya? Çünkü hatırlayınız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, ben bir gün uyku e, halindeydim, uyuyordum, e, bana deccal gösterildi, işte sağ gözü şöyle, e, sol gözü işte üzüm tanesi gibi çıkık, e, işte saçları sık ve yoğun. E, ancak ben onu insanlardan, İbni Katan'a benzettim. Yani İbni Sayyad'a benzettim diyor. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Daha bu konu üzerinde devam edeceğiz. Bu tabi gelen nakiller. Yani İbni Sayyad'ın deccal olduğuyla ilgili nakiller. Aleyhisselatü Vesselam'ın onu imtihan etmesi ve benzeri. Zeyd bin ve Rahimallah şöyle diyor Ebu Zer radıyallahu anh, onun hakkında şöyle demiştir İbni Sa'id'in deccal olduğuna dair on kere yemin etmem olmadığına dair bir kere yemin etmemden daha hoştur yani diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh, ben diyor on defa yemin edebilirim o deccal olduğuna dair bir defa yemin etmemdense diyor bana on defa olduğuna dair yemin etmem daha sevimlidir. Yani bir defa olmadığına dair yemin etmemden daha sevimlidir. Nafi Rahimahullah diyor ki, İbni Ömer Medine sokaklarında İbni Said ile karşılaştı. Biliyorsunuz onun bir ismi de İbni Said'dir. İbni Said dedik, Safi dedik, efendim ondan sonra İbni Katan Ondan sonra İbni Said İbni Said ile karşılaştı ve onu kızdıracak bir söz söyledi. Kim İbn Hamar radıyallahu anh kimi kızdıracak bir söz söyledi? İşte bu e, i̇bn İbni Said ile karşılaştığı onu kızdıracak bir söz söyledi. O da bundan dolayı yolu dolduracak kadar şişti. Böyle bir şişti. Daha sonra İbn Hamar Hafsa'nın yanına geldi. Haber de Hafsa'ya ulaşmıştı. Hafsa ibni Ömer'e Allah sana merhamet etsin. İbn Said'den ne istedin ki? Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in o ancak kendisini kızdıracak bir öfkeden çıkar dediğini duymadın mı? Diye söyledi. Yani Hafsa Radiyallahu an diyor ki sen Niçin onu kızdırıyorsun? Ondan ne istedin? Sen bilmiyor musun ki Allahu Teala sallallahu ve o ancak kendisini kızdıracak bir öfkeden çıkar dediğini duymadın mı? Hadis Müslim'de geçmekte Fiten Eşratu's Saa babu Zikri yani yine kıyamet alametleri ve İbn bahsinde geçiyor Müslim'de. Nafi'den gelen başka bir rivayette İbni Ömer şöyle diyor. Ben onunla iki defa karşılaştım. Bir defasında onun yanında bulunanlardan birine İbni Seyyad'ın deccal olduğunu mu konuşuyorsunuz dedim. O kişi vallahi hayır dedi. Ben sen bana yalan söyledin. Vallahi sizden birisi bana o hepinizden çok mallı ve çocuklu olmadıkça asla ölmeyecek diye haber vermişti. İşte bugün o söyledikleri gibidir dedim. Sonra konuştuk ve ondan ayrıldım. Bir süre sonra bir kere daha İbn-i Sayyad'a rastladım. Gözü dışarı fırlamış haldeydi. Ben ona senin gözün bu gördüğüm şeyi ne zaman işledi diye sordum. İbn-i Sayyad ben bilmiyorum dedi. Ben yani e, İbn-i Göz senin başında olduğu halde sen onu nasıl bilmiyorsun dedim. İbn İsyaat Allah dilerse onu senin şu asanda da yaratır dedi. Ve eşeğin burnundan çıkardığı ses gibi şimdiye kadar işittiğim en şiddetli sesi gendinden çıkardı ve arkadaşlarımdan bazısı benim ona yanında bulunan bir değnekle vurduğumu hatta değneğin kırıldığını zannettiler. Yani burnundan e, öyle bir ses çıkarttı ki öyle şiddetli bir ses çıkardı ki zannettiler ki ben ona elimdeki asayla vurdum. Ama ben böyle bir şey hissetmedim ya da ben böyle bir şey yapmadım diyor. Rabi dedi ki İbn Ömer geldi. Müminlerin annesi Hafsa'nın yanına girdi. Ve olanları anlattı. Bunun üzerine Ümmüne Hafsa radıyallahu anh'e dedi ki sen ondan ne istiyorsun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in onu insanlar üzerine ilk gönderecek şey onu kızdıracak bir öfkedir dediğini bilmiyor musun? Yani niçin onu öfkelendiriyorsun? Hani deccal mıdır, değil midir şüphesi var. Hani deccalsa biliyorsun ki Allah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onu insanlar üzerine ilk gönderecek şey onu kızdıracak bir öfkedir. Yani o bir öfkeden çıkacaktır dedi. İbn Sina ise insanların kendisi hakkında söylediklerini işiterek bundan çok büyük bir üzüntü duyuyor. Bu kısma dikkat edelim. İbn Sina insanların kendisi hakkında söylediklerini, ne yani deccal olduğuyla ilgili söylediklerini işit, işiterek bundan çok büyük üzüntü duyuyor ve kendisinin deccal olmadığını savunuyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın deccal hakkında söylediği özelliklerin kendisinde bulunmadığını söyleyerek delil getiriyordu. Nitekim Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, şöyle diyor. Demin demiştik İbni Sayyad'ın hali de veyahut e, dedik e, Ebu Sa'id'den gelecek hadis var o, o, orada açığa çıkacak dedik. Bakınız ne diyor e, Allah ondan razı olsun Ebu Sa'id el-Hudri. Biz hacılar ve umreciler olarak yola çıktık diyor. Beraberimizde İbn Sait yani İbn Sadiyat da vardı. Bir menzilde konakladık. İnsanlar ayrı ayrı yerlere dağıldılar. Ben onunla beraber bir yerde kaldım diyor. Yani kim? Musa el Hudri ve İbn Sadiyat bir yerde beraber kalıyorlar. Fakat diyor Ebu Said radıyallahu. Anh. Ben kendisi hakkında söylenilen sözlerden dolayı ondan şiddetli bir şekilde korkuyordum. Ben diyor onunla korkuyordum. Kendisi eşyasını getirip benim eşyalarımın yanına koydu diyor. Ben çok şiddetli sıcak var. Sen keşke eşyanı şu ağacın altına koysaydın dedim. Yani bunu niçin yapıyor? Ebu Said radıyallahu an yani kendisinden uzaklaştırmak istiyor. Onun hakkında söylenen sözlerden, onun o hırladmaları, gencinden çıkardığı sesler veya burnundan veya şişmesi veya Deccal olduğuyla ilgili haberleri bildiği için diyor ki ben benle o benle ne diyor bir yerde kaldık ben istemedim diyor. Yani bu hac yolculuğunda ben onun yanında kalayım veya beraber olalım. Ben ona dedim ki hava çok sıcak. Keşke sen eşyanı şu ağacın altına koysaydın. Yani benim yanımdan uzaklaşsın diye böyle söyledim diyor. Bunun üzerine diyor dediğimi yaptı. Bunun üzerine İbn-i dediğimi yaptı. Bu sırada bir koyun sürüsü göründü. İbn-i gitti ve bir büyük kadeh dolusu süt getirdi. Ve ya Ebu Said iç dedi. Yani diyor o sütü getirdi bana ikram etti. Dedi ki al iç. Ya Ebu Said iç. Ben muhakkak ki çok sıcak var ve süt de sıcak dedim. Ben ise hiçbir şekilde onun elinden bir şey içmeyi veya onun elinden bir şey almayı istemiyordum diyor. Yani diyor bana süt ikram etti aslında benim niyetimde diyor onun elinden bir şey almak, bir şey içmek istemediğim için ona dedim ki ya hava da sıcak. Şimdi senin getirdiğin süt de sıcaktır o yüzden ben almayayım dedim diyor. Bunun üzerine İbni i Sayyad şöyle dedi. Ya Ebu Sa'id, bir ip alıp, bir ip alıp ağaca bağlamak, sonra da insanların benim hakkımda söylediklerinden dolayı kendimi o ipe asmaya niyet ediyorum. Yani ben <gülüyor> bu kısmında böyle biraz ona acıdım yani doğrusu yani. Yani Allah en iyisini bilir. Ben şey olarak söylemiyorum eğer tabi ki deccal değilse yani. Yani onun bu sözü üzerine elinden süt alınmaması, kimse onun yanında kalmak istememesi ve bir hac yolculuğunda olması. Dolayısıyla ee, diyor ki o sütü almayınca ee, diyor İbn-i diyor ki ya Ebu Sa'i ben diyor elime bir ip almak istiyorum ve bir ağaca bağlayıp Sonra da diyor, insanların benim hakkımda söylediklerinden ötürü kendimi asmayı düşünüyorum diyor. Ve devamla diyor ki ya Abu Sa'id, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hadisi, kendisine gizli kalmış kimse olsa da siz ensar topluluğuna gizli kalmamıştır. Yani diyor ki ya Ebu Sa'id, Allah Resulü ve Vesselam'in hiçbir gizli hadisi yoktur. Eğer varsa da bu Ensar topluluğuna değildir. Çünkü Ensar topluluğuna Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın söylediği hiçbir şey gizli kalmamıştır. Yani Ya Ebû Sa'id sen de sen de Ensar'dan birisisin. Dolayısıyla sen de Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın haber verdiği haber verdiği hadislerden haberdarsın." dedi. Ve devamla sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini en iyi bilen insanlardan biri değil misin dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o deccal kafirdir dememiş miydi? O deccal kafirdi dememiş miydi? Halbuki ben bir Müslümanım dedi. Dikkat edin. Ebu Sa'id el khudri radıyallahu anh'e diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Deccal'ın kafir olduğunu söylemiyor muydu? Halbuki ben bir Müslümanım. Sen de diyor Resulullah Aleyhisselatü hadislerini en iyi bilen insanlardansın. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Deccal için o kısırdır dedi, çocuğu olmaz dememiş miydi? Halbuki ben çocuğumu Medine'de bıraktım. Yani ne demek ee, diyor yani Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor onun e, kısır olduğunu söylemişti. Halbuki sen de bilmektesin ki ben çocuğumu Medine'de bıraktım. Biliyorsunuz onun oğlu da dersin başında söylemiştik böyle muhteber e, ve Umare isminde bir oğlu var Umare Sa'id e, pardon ismi evet Umare e, oğlu da muteber, muttaqi ve hatta kendisi hadis rivayet etmiş bazı sahabelerden ve kendisinden de aynı şekilde alınmıştır ve diyor ki Allah'a demiyor muydu ki o kısırdır deccal ancak sen biliyorsun ki ben oğlumu Medine'de bıraktım Yine diyor, devam ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o Mekke ve Medine'ye giremez dememiş miydi? Yani Deccal Mekke ve Medine'ye giremez dememiş miydi? Halbuki ben Medine'den gelip Mekke'ye gitmekteyim. Ebu Sa'id radıyallahu anh diyor ki neredeyse onu mazur görecektim. Onun bu sözlerinden ötürü diyor neredeyse onu mazur görecektim. Buraya kadar dikkat edin. Yani o biraz ona acıdım, merhamet ettim sözüme muhafakat edersiniz buraya kadar. Çünkü Ebu Sa'id, e, çünkü mümin yani Müslüman e, böyle bağışlayıcıdır, e, temizdir, saftır. Dolayısıyla Ebu Sa'id radiyallahu anh da diyor ki, neredeyse ben de onu mazur görecektim. Ama o vallahi ben onu deccali tanımaktayım. Nerede olduğunu ve şu an nerede olduğunu ne yaptığını da bilmekteyim dedi. Buraya kadar iyi. Sonra arkasından dedi ki ben dedi Deccal'ı tanıyorum. Nerede olduğunu biliyorum ve ne yaptığını da biliyorum dedi. Bunun üzerine diyor Ebu Said dedim ki bundan sonraki günlerde helak ve husran senin üzerine olsun. Bundan sonraki günlerde helak ve husran senin üzerine olsun dedim. Hadis yine Müslim'de fitan ve Eşretü Sâ'a Bab-ı Zikri İbn Sayyad e, İbn Sayyad babında geçmektedir. Şimdi Başka bir rivayette İbni Sayyad Ebu Said'den şöyle demiştir. E, İbn-i Ebu Sa'id radiyallahu anh şöyle demiştir. Vallahi ben şimdi onun nerede bulunduğunu çok iyi bilmekteyim. Ben onun babasını da anasını da tanıyorum dedi. Başka birisi ona gerçekten senin o adam yani deccal olmanı, olman seni sevindirir mi dedi. O da eğer o bana sunulmuş olsaydı ben kötü bulmazdım dedi. Başka bir rivayette de böyle geçmekte. Yani diyor ki, bir başkası ona diyor ki ne sen de cell olmak ister miydin sevinir miydin buna? Vallahi diyor eğer böyle bir şey olsaydı diyor ben bunu kötü bulmazdım. Yine aynı şekilde Müslim'de geçmekte bu hadis. Ayrıca İbnü Sayyad hakkında gelen bazı rivayetler daha vardır ki konu uzamasın diye onları buraya al- almadık. Çünkü İbn Kesil, İbn Hacer, El Askalani ve diğer muhakkik alimler Rahimahumullah. Bu rivayetlerin senetleri zayıf olduğu için bunları kabul etmemişlerdir. İbn-i hakkında gelen hadisler alimlere karmaşık gelmiştir. Alimlere karmaşık gelmiştir. Bu yüzden onlardan bazısı daha önce de geçtiği gibi bazı sahabelerin onun deccal olduğuna dair yemin etmelerinden ve onun İbni Amar e, radıyallahu anh ve Ebu Sa'id radıyallahu anh arasında geçen konuşmalarından dolayı Kendisinin deccal olduğunu söylemektedirler. Bazı alimlerde temim eddari hadisini delil getirerek, demin söylemiştik temim eddari hadisi önemlidir diye onun deccal olmadığını söylemişlerdir. İki tarafın görüşlerini nakletmeden önce temim eddari hadisini burada paylaşmamız gerekmektedir. Burada temim eddari hadisini paylaşmamız gerekmektedir. Ee, bilmiyorum zannedersem 45 dakikamı da doldurdum. Ee, ama susarsak bu konu bölünmüş olacak. Ee, dolayısıyla ee, bir 5-10 dakika daha Allah-u Alem yani bu temim eddari hadisini söylememiz icap ediyor. Ee, eğer dinleyici kardeşlerde bir sorun yoksa ben inşallah bu bahsi bitirmek istiyorum. Çünkü ben deccal konusuna devam edeceğim. Ancak, ancak şeyi ee, yani biz İbn-i Sayyad'ın ile ilgili konuyu noktalayacağız inşallah ama bitireceğim öyle noktalayacağım. Evet. Bunlar çok önemli, nakiller çok önemli. İmam Müslim rahimahullah, Amir bin Şurahil Şabi rahimahullah'tan Hemda'nın Şab beldesinden o da hak bin Kays'ın kız kardeşi olan ve ilk muhacirlerden Fatıma binti Kays radıyallahu anh'a şöyle dedi. Sen Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan işitmiş olduğun bir hadisi ondan başka kimseye isnad etmeyerek bana söyle dedi. Fatıma radıyallahu anh'a şöyle dedi. Eğer sen istersen bunu yaparım dedi. Şabi ona, evet sen bana böyle bir hadis söyle dedi. Bunun üzerine Fatıma binti Kays, kocasından ayrıldıktan sonra geçirdiği günleri İbni Ümmü Mektum'un yanında geçirdiği iddet günlerini anlattıktan sonra şöyle dedi. Nihayet iddetim tamam olunca bir çağrıcının çağrısını duydum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın habercisi yani toplayıcı halde olan, hani namaza çağıran, çağıra, namaza gelin diye çağıran kişi, yani ezan okuyordu. Resulullah Aleyhisselatü habercisi çağırıyordu. Ben de hemen mescide gittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber namaz kıldım. Ben, cemaatin sırtlarından sonra gelen kadınlar safında bulundum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, namazını bitirince, gülerek minber üzerine oturdu ve kimse namaz kıldığı yerden ayrılmasın buyurdu. Hadis Müslim'de geçmekte demin çokça isim geçti. Dolayısıyla o isimlerden geçmeyerek hadisin sahih olduğunu belirtelim ve devam edelim. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kimse namaz kıldığı yerden ayrılmasın. Sonra sizleri niçin topladığımı biliyor musunuz? diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Vallahi ben sizleri ne bir istek ve ne de bir korkudan dolayı topladım. Fakat sizleri şu sebepten dolayı topladım. Temin Hristiyan bir adamdı. Burada nokta koyup Temim-i Dari'yi tanıyalım. Kısaca temim Dari kimdir? Temim-i Dari Ebu Rukayye Temim bin Eus bin Harice Dari radıyallahu anh lahmilerin bir şubesi olan Dari soyuna mensuptur. Daha önce ehli kitap rahiplerindendi. Neymiş daha öncesi? Ehli kitap rahiplerinden birisi. Yani kendisi Hristiyan. Medine'ye geldi. Hicri 9. yılda Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'den hadis rivayet etmiştir. Sahabelerden İbni Omar, İbni Abbas, Enes ve Ebu Hureyre radıyallahu Anhum ondan hadis rivayet etmişlerdir. Osman radıyallahu şehit edildikten sonra Şam'a gitti. Oradan Kudüs'e geçti ve Hicri 40. yılda vefat etti diyor i̇bnül Hacer tehzibut tehzibde. Evet Allah Resulü sallallahu diyor ki ben sizi bir korkudan dolayı toplamadım. Fakat sizleri şu sebeple topladım. Temimiddari Hristiyan bir adam idi. Geldi, beyat edip İslam'a girdi. Ve bana öyle bir şey anlattı ki, onun söylediği bu söz benim sizlere Mesih Deccal hakkında söylediklerime uygundur. Bana anlattığına göre kendisi, Cuzam ve lahm kabilelerinden 30 kişi ile beraber bir gemiye binmiş. Yani kendi kabilesinden, kendi kabile soyundan. Demin dedik ya lahmilerin bir şubesidir Dari diye. Kendisi diyor Aleyhisselatü Vesselam Temim-i Dari'nin durumunu anlatıyor. Diyor ki Temim-i Dari Hristiyan bir adamdı. İşte gördüğünüz gibi şu an burada Müslüman oldu. İslam'a e, efendim biat etti ve öyle bir şey anlattı ki benim sizlere Mesih Deccal hakkında söylediklerime uygun durunun anlattıkları. Bana anlattığına göre diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kendisi Cüzan ve Lan kabilelerinden otuz kişiyle beraber bir gemiye binmiş. Dalgalar gemideki bu yolcuları deniz içinde bir ay çalkalayıp oyalamış. Sonra gemiyi denizdeki bir adaya yaklaştırıp bağlamışlar. Daha sonra geminin sandallarında oturup, ta güneşin batmasına kadar beklemişler. Sonra adaya girmişler. Kendilerini vücudu çok kıllı bir hayvan karşılamış. Öyle ki kılın çokluğundan dolayı önünü arkasından ayırt edemiyorlarmış. Gemi halkı ona sen kimsin? Nesin? diye sormuşlar. O da ben Cessaseyim demiş. Hatırlayınız dersin başında demiştik ki Cessase hadisi gelecek diye. İşte Cessase hadisi budur. Ben Cessaseyim demiş. Kim? İşte o adada karşılaştıkları böyle çok kıllı ölü arkasından ayırt edilemeyecek kadar kıllı olan bu adama vay sen kimsin dediler. O da dedi ki ben Cessaseyim. Onlar Cessase nedir demişler. O da, ey topluluk, siz Hristiyan manastırındaki şu adama gidin. Çünkü o sizin durumunuzu çok merak ediyor demiş. Bu cesase denilen çok kıllı adam, o topluluk cesase nedir diye kendisine sordukları zaman demiş ki, siz şu Hristiyan manastırı var, Hrist Hristiyan manastırında bir adam var, gidin. O sizin durumunuzu merak ediyor. Onunla konuşun demiş. Ve Temim İddari devamla şöyle diyor. Bu hayvan yani bu bu neyse bu mahluk için söylüyor. Bu hayvan bize özellikle o adamı söyleyince biz onun dişi bir şeytan olmasından korktuk. Yani o kıllı olan şeyin bir dişi şeytan olmasından korktuk. Hızla yürüyüp manastıra girdik. Ve bunlar yaşanırken unutmayınız. Temimet dary Hristiyan. Bunlar yaşanırken Hristiyan. Aisat Vaseleme anlattığı olayı Aisat Vaseleme anlatmaya da anlatıyor. Hızla yürüyüp manastıra girdik. Bir de ne görelim? Orada cüsse bakımından gördüğümüz insanların en irisi olan, dikkat edin, cüsse bakımından gördüğümüz insanların en irisi. Demin dedik ya bir hadis okuduk. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar e, insanlardan deccal gibi büyüğü gelmemiştir. Ha, bu büyüklükten fitne olarak büyük, aynı zamanda beden olarak da büyük anlaşılıyor. Diyor ki Temmim edda, Eddari radıyallahu anh, orada cüsse bakımından gördüğümüz insanların en irisi olan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 sen kimsin diye sorduk. Sen kimsin diye sorduk. O, sizler benim kim olduğumu gördünüz. Peki, sizler kim olduğunuzu bana haber verir misiniz dedi. Gemi halkı, biz Arap kavminden insanlarız. Bir gemiye bindik. Fakat denizi aşırı derecede dalgalanırken bulduk. Neticede dalgalar bizimle bir ay oynadı.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 Hristiyan manastırında bulunan şu adama gidin. Çünkü o sizin durumunuzu çok merak ediyor dedi. Bunun üzerine biz suratle sana geldik. O hayvandan da korktuk. Onun dişi bir şeytan olmasından da emin olamadık. Sonra Deccal şöyle dedi, dedi diyor devamla. Ben Beysa'nın hurma ağaçlarından, pardon bana Beysa'nın hurma ağaçlarından haber verin. Yani bu Manastır'da eli ayağı zincirli bağlı olan kimse dedi ki dedi ki bu topluluğa işte o o bizi sana gönderdi dolayısıyla şimdi de sana geldik ve o bizi gönderenin de şeytan olup olmadığından da emin olamadık. O kişi ağzından çıkan ilk söz şu. Bana Beyt'an'ın hurma ağaçlarından haber verin. Neresidir Beyzan? Ürdün'de bir kent. Havram ve Filistin arasında ve hurmalıkları çok olan bir yer. Ancak Yakut şöyle diyor. Burayı defalarca gördüm. İçinde iki cılız hurma ağacından başkası yoktur. Bu da deccanın çıkacağının alametlerinden birisidir diyor. Seste sorun yok değil mi arkadaşlar? Burada bir işaret geldi de sanki. Ee, seste sorun var mı? Ee, o bağlı yani eli ayağı prangalı bağlı kimseye dediler ki ve işte nihayet de, e, bizi senin yanına gönderdi o kıllı hayvan dediler. Eee Deyince o kişi diyor ki bana Beysan'ın hurma ağaçlarından haber verin. Beysan'da Ürdün'de bir kent olduğunu söyledik. Havram ve Filistin arasında ve hurmalıkları çok bir yer. Ancak, ancak Yakut diyor ki burayı defalarca gördüm. İçinde iki cılız hurma ağacından başkası yoktu. Bu da deccanin çıkacağının alametlerinden birisidir. Deccalin çıkacağının alametlerinden birisidir. O Beysal'ı sorunca bu topluluk, bu gemi topluluğu sen onun hangi halinden haber istiyorsun dedik diyor. Hurmalıklarından soruyorum onlar meyve veriyor mu dedi. Biz ona evet veriyor dedik. O onların meyve vermeme zamanı yaklaşıyor bana Taberiye gölünden haber verin dedi. Yani orada o hurma ağaçlarının azalması az önce Yakut Rahimullah'ın söylediği gibi artık meyve vermemeye başlamaları dolayısıyla bunu bilen o prangalı şahıs ya da Deccal diyeyim diyor ki o onlar meyve veriyor mu? Onlar diyorlar evet veriyor. O zaman diyor onların meyve, meyve vermeme zamanı yaklaşıyor. Bana Taberiye Gölü'nden haber verin dedi. Hemen arkasından Taberiye Gölü'nü sordu. Sen onun hangi halinden haber istiyorsun dedik diyor Temim Eddari. Onda su var mıdır dedi. Gemi halkı onun suyu çoktur dediler. O muhakkak ki onun suyunun çekilip gitme zamanı yaklaşıyor dedi. Devamla o yani Deccal, bana Şam'ın kıble yönünde bulunan Zugar Pınarı'ndan haber verin dedi. Yine Yakut Hamavi Mecmu'ul Buldan'da diyor ki güvenilir insanlar bana bu Pınar'ın Kudüs'e üç günlük mesafede bulunan bir vadideki bataklık tarafında bulunduğunu söyledi. Zugar Hicaz tarafındadır ve tarım arazisidir. Dolayısıyla onun gölünü soruyor. Dikkat edin Beysa'nın hurma ağaçlarının meyve verip vermediğini soruyor ve yine efendim onlara taberiye gölünü soruyor onda su var mı diye soruyor onlar suyu çoktur deyince de diyor ki yine onun suyunun çekilip gideceği zaman yaklaşmakta diyor ve tekrar Şam'ın kıble yönünde bulunan Zugar Pınarı'ndan haber verin diyor bu gemi halkı diyor ki Zugar Pınarı'nın hangi halinden haber istiyorsun o o pınarda su var mı? Ve oranın halkı, o pınarın suyu ile ziraat yapıyorlar mı? diye sordu. Biz de ona, evet, o suyu bol olan bir pınardır. Halkı da o pınarın suyu ile ziraat yapıyorlar, dedik. O, bana, ümmilerin nebisinden haber verin, dedi. O, ne yapıyor, dedi. Dikkat edin, bana, ümmilerin, Nebisinden haber verin. O ne yapıyor dedi. Gemi halkı Mekke'den çıktı ve Yesrib'e geldi dediler. O Araplar onunla savaştılar mı dedi. Biz evet savaştılar dedik. O e, Nebinin onlarla arası nasıl dedi yani Araplarla. Biz Araplardan kendisine dostluk gösterenler ve ona itaat edenlerle beraber üstün gelmiştir dedik. Yani Arapların ona, ona verdiği destekle o üstün gelmiştir dedik. Gerçekten bunlar oldu mu dedi. Biz, evet oldu dedik. O, muhakkak ki onların Nebi'ye itaat etmeleri kendileri için bir hayırdır. Muhakkak ki onların Nebi'ye itaat etmeleri kendileri için bir hayırdır. Şimdi ben Sizlere kendimden haber vereceğim. Muhakkak ki ben Mesih'im. Muhakkak ki ben Mesih'im. Bakınız kimliğini açığa çıkartıyor, söylüyor. Diyor ki ne ben Mesih? İnni Mesih'um. Bana çıkmak hususunda izin verileceği ve çıkacağım zaman yaklaşıyor. İzin verilince ben yeryüzünde dolaşacağım. Ve kırk gece içinde kendisine girmediğim hiçbir yer bırakmayacağım.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 Yani Mekke ve Medine yani harameyni kollayıp gözeten melekler durmaktadır. Ben ne zaman oraya girmek istesem elinde sıyrılmış bir kılıçla beni bir melek karşılar ve oraya girmekten alıkoyar, diyor. Fatıma bin Ka'is radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları söyledikten sonra elindeki değneği ile minbere dürterek ve Medine'yi kast ederek işte bu taybedir, işte bu taybedir, işte bu taybedir buyurdu. Yani Medine'yi kast ederek Allah Resulü Sallallahu Aleyhisselatü elindeki değneği ile mimberi dürttü ve dedi ki işte bu taybedir, işte bu taybedir. İşte bu taybedir. Sonra ben bunu sizlere söylemiş oldum mu diye sordu. Aynı o veda hutbesinde Aişe (sav)'in ben size davette bulundum mu, tebliğimi yaptım mı dediğinde oradakilerin şahidiz ki sen bunu yaptın demeleri gibi. Allah Allah Resulü (sav) önemli hususlarda böyle şahit tutuyordu. Ben bunu sizlere haber verdim mi dedi. Mescitte bulunanlar evet verdin dediler. Evet sen bunu bize haber verdin dediler. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam temimin bu hadisi hoşuna gitti. Hatta kendisi diyor Aleyhisselatü Vesselam diyor temimin bu sözü hoşuma gitti. Zira o benim size Deccal'den, Medine'den ve Mekke'den olmak üzere söylediğim hadislere uygun düşmüştür. Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Temim Edgari radıyallahu anh'ın verdiği haber, Mekke'de iken veya Medine'de iken Deccal ile ilgili size söylediğim haberlere uygun düşmüştür. Haberiniz olsun ki, o Şam denizinde yahut Yemen denizindedir. Hayır, o muhakkak ki Doğu tarafındadır. Hayır, o muhakkak ki doğu tarafındadır. Hayır, o muhakkak ki doğu tarafındadır. Bunu üç defa tekrar etti. Ve eliyle doğu tarafına işaret etti. Fatıma bintikay sadiyallahu anh'a, işte ben bu hadisi Resulullah ve vesselam'den aynen ezberledim demiştir. Hadis Muslim'in fitan ve eşvetü s-sa'a yani babu sıfat-ı cessase, cessase kıssası babında geçmektedir. İbn Hacer Allah diyor ki, bazıları Fatıma binti Kaysa Kaysadiyye hanım bu hadisi tek başına rivayet ettiği yanılgısına düşmüşlerdir. Bu doğru değildir. Bu hadisi onunla birlikte Ebu Hureyre, Ayşe ve Cabir radiyallahu rivayet etmişlerdir. Evet. E, i̇bn Hacer Hac fethul Bari de e, bunu kaydediyor. E, Ebu Ubeyye bu hadisi reddedenlerden birisidir ve bunun için diyor ki hayal mizacı uydurma bir hadistir. Tabii ki çok da önemi yok. Aslında bilmiyorum e, şimdi biz haberleri naklettik ancak alimlerin bununla ilgili. Görüşleri var, bununla ilgili yorumları var. E, ne diyorsunuz? Musa abi <gülüyor> e, şey yapalım mı? Yani e, peki ne anlayacağız? Bu böyle birbiriyle çelişki gibi görünen, yani İbn-i Sayyad'la ilgili e, hükmümüz ne oldu? Ben onları haber verdim. Ancak İmam Kurtubi veya İmam Nevevi'nin, yine aynı şekilde i̇bn Hacer'in ve diğer ulemanın, bu bu hususlarla ilgili, bu haberlerle ilgili yorumları var. Demiş Dari hadisini de aktardıktan sonra bence mesele daha iyi anlaşılmıştır. Ancak e, alimlerin bu iki haberden veya bu haber türlerinden e, ne anladıkları eli sünnet e, alimlerinin bunu da paylaşmamız gerekiyor. Eğer şimdi paylaşacaksak e, müsaade isteyelim üç ders olmuş olacak yani bir Biraz daha tabi herhalde konuşacağız. Bunu öyle görünüyor. Ee, olur mu yani bir bir mola verip tekrar sonra alimlerin bu konularla ilgili görüşlerini aktarıp ondan sonra e, İbn-i bahsini kapatırsak olur mu arkadaşlar? Heh, tamam inşallah. Ee, Allah sizden razı olsun. Ee, bu haberler bunlar şey çok önemliydi bence casase hadisi çok önemliydi. Bunu dikkate almak gerekiyor. Ve bütün bu en cemi nusus dediğimiz yani nasların arasını cem ederek bir sonuca ulaşmak gerekiyor. Allah en iyisini bilendir. Allah-u Alem 22. ders diyeceğiz. Allah-u Alem Allah sizden razı olsun. Şimdilik. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.